Bismillahirrahmanirrahim. ne şeytanı ve nestayinuhu ve nestafiru, ve, ve min, min Men ve men yudlil falahadilah. Ve en la illallah, la şirikele. Ve abduhu bat, fe Allah, ve Allah, wa khair alhadi hadi ve şerrü'l umuri muhtasatuhâ ve kullu bir bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fîn Bugün konumuz inşallah tahrif. Ee, tahrifin türleri üzerine olacak. Tahrif iki şekildedir. Birincisi lafzi tahrif. Yani bahsettiğimiz tahrif geçen haftanın devamı olarak tahriften bahsediyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları konusundaki tahrif. Lafzi tahrif ayet ya da hadisin lafzının değiştirilmesi anlamına gelir. Mesela Mutezile Allah Musa'ya da hitap ederek konuştu ayetini, Nisa 164. ayetini Musa Allah ile konuştu diye tahrif etmişlerdir. Bunu kelam sıfatını, Allah Azze ve Celle'nin konuşma sıfatını Allah'a değil de Musa Aleyhisselam'a nispet etmek amacıyla yapıyorlar. Konuşma sıfatını Allah'a isnat etmemek için onu yani konuşmayı Musa Aleyhisselam'a isnat etmişlerdir. Halbuki bu tahrif şu ayette mümkün değildir. Araf suresi 143. ayetinde şöyle buyuruluyor. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitap edince Ya Rabbi dedi. Göster bana zatını bakayım sana. Allah Teala şöyle cevap verdi. Sen beni göremez. Ama şimdi şu dağa bak. Eğer yerinde durursa sen de beni görürsün. Bu ayette tek anlam vardır. O da Musa ile konuşanın Allah Teala olduğudur. İkinci türü de manevi tahrif. Bu mananın tahrif edilmesi anlamına gelir. Yani lafız aynen kaldığı halde onun anlamı saptırılmaktadır. Böylesi tahrifler içerisine bazı halef yani seleften sonraki e, alimlerin fasit akli şüphelerine dayanarak yaptıkları bozuk tevhiller de girmektedir. Mesela mutezile ve daha sonra onlara tabi olan eşariler o rahmandır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Arşına kurulmuştur. Taha 5. ayetinde geçen istiva, oturma, yerleşmek kelimesini hakim olma olarak yorumlamışlardır. Böylece anlamı saptırmışlardır. Lafzı kabul ediyor, hakiki anlamı tahrif ediyorlar. Aslında istiva yücelik ve yükseklik ifade etmektedir. Allah arşının üstüne istiva etmiştir. Burada alel arşisteva yani ala edatıyla birlikte kullanıldığı zaman yükselme ve yerleşme anlamına gelir. Yani ala ulubu yükselmeyi istiva ise yerleşmeyi ifade eder. Allah Arşın üstüne istiva etmiştir. Yani arşın üstünde yücedir ve yüksek makamındadır. Halbuki onlar bunları reddetmektedir. Onlara göre Allah istiva ve yüksekte olmak gibi sıfatlarla nitelenemez. İstiva hakim olmak anlamında yorumlanmalıdır derler. Allah rahmet eylesin. Bunların istiva, oturdu kelimesine lam harfini de ekleyerek İstevla yani hakim oldu kelimesine ulaşmaları Yahudilerin kapıdan secde ederek girmeleri istendiği zaman Hitta yani bağışla kelimesine alaycı bir tarzda ve edepsizce Nun harfi ekleyerek Hinta yani buğday deyip Allah'ın Allah diniyle alay etmek suretiyle kaba yerlerini yerde sürterek kapıdan girmelerine ne kadar benzemektedir. Yani Allah Azze ve Celle'nin Hitta deyin emrine ne yapıyorlar? Bir nun ilavesiyle onu hintaya çeviriyorlar, dalga geçiyorlar, tahrif ediyorlar. İşte bunların da isteva kelimesini bir lam harfinin ziyadesiyle istevla şekline çevirmeleri tıpkı onların bu yaptıklarına benzemektedir diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinde de aynı şeyi yapmışlardır. Rabbimiz gecenin son üçte birlik kısmı kalınca iner ve fecir doğana kadar benden isteyen yok mu ona vereyim. Kim bana dua ederse onun duasına icabet ederim. Kim benden merhamet dilerse onu bağışlarım der. Bu hadisi Rabbimizin emri iner veya Rabbimizin meleklerinden biri iner şeklinde tevil etmişlerdir. Böylece Allah Teala'nın nüzulünü inmesini kabul etmemişlerdir. Neden? Onlara göre nüzul Allah Teala için uygun bir fiil değildir. Allah'ı inmek çıkmak, yükselmek gibi şeylerle nitelemek onlara göre caiz değildir. Halbuki bütün bu düşünceler tam anlamıyla cahilliktir. Zira Allah'ın sıfatları konusunda bizim temel kaynağımız kitap ve sünnettir. Ehli sünnet ve selef ulemasının akide konusunda bilgi kaynakları kitap ve sünnet idi. Onların kaynağı da işte bu eşarların veya diğer fırkaların kaynağı da bazen hata eden, bazen İsabet eden akıldır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az önce okuduğumuz Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Ebu Davud, Tirmiz ve Ahmet bin Hanbel tarafından rivayet edilen bu hadiste Rabbimizin dünya semasına indiğini haber veriyor. Allah Teala yet yani el sıfatı hakkında şu bilgiyi veriyor. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı melun olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Maide 64. ayet. Artık hiç kimse Allah'ın kendisinin bir sıfatı olarak zikrettiği el, organ yani vücudun bir parçalan parçası anlamına gelmektedir. Bu ise Allah için uygun bir nitelik değildir. Bizler Allah'a nelerin uygun düştüğünü bilmekteyiz. Bu itibarla ayette geçen kelimeyi başka bir manaya hamlederiz. Yani burada el, kudret ve nimet anlamındadır diyemez. Aynı şekilde... Hayır hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır ayetinde geçen el kelimesi kudret ya da nimet diye yorumlamak caiz değildir. Çünkü ayetin lafzı böylesi bir anlam için müsait değildir. Zira kudret sıfatı tektir. Allah'ın iki kudreti veya iki nimeti olduğunu savunamayız. Allah'ın nimetleri sayılamayacak kadar çoktur ve kudreti de zati yani onun zatına üzgü bir sıfattır. O halde Hayır hiç de öyle değil. Allah'ın iki elde açıktır ayetini tefsir ederken iki kudret ya da iki nimet diye söylenemez. Tahrif yapanlar bu fiillerini tevil olarak isimlendirirler. Yani hakikatte yaptıkları şey tahriftir. Fakat buna tevil derler. Biz tevil ediyoruz derler. Tevil çokça kullandıkları bir ifadedir. Yani tahrife bile tahrif demezler. Onlara göre müteşabih nasları tevil etmektedirler. Yani kendileri tevil ettiklerini iddia ederler. Halbuki yaptıkları şey tahriftir. Sıfat ayetlerini tevile muhtaç naslar olarak algılarlar. Sonra da e, bu örneği verildiği şekilde işte kudret, nimet gibi sözlerle tevile giderler. Mesela neden istiva sıfatını kabul etmezler? Çünkü onlara göre istiva yönü, ciheti gerektirir. Yön ise bir taraf ile sınırlanmayı yani Allah'ın belirli bir yerde var olmasını gerektirir diyerek buna karşı çıkarlar. Bu iddiaya şöyle cevap verilir. İstiva bir taraf ile sınırlanmayı gerektirmez ya da yaratılmış bir mekan anlamında yön ifade etmez. Bizler Allah'ın arşı üzerinde olması şeklinde kitap ve sünnette yer alan ifadeyi kabul ederiz. Arş üzerinde olmak onların söylediği gibi Allah'ın sınırları belli bir mekanda varlığı anlamına gelmez. Bilakis Allah yücedir ve büyüktür. Hatta en büyüktür. Bu sebeple Allahu Ekber, Allah en büyüktür deriz. Yani her şeyden daha büyüktür. Hiçbir şey onu çevreleyemez. Aksine o her şeyi ihate eder. O yarattığı hiçbir şeyin içinde değildir. Selef alimlerinin dediği gibi arşın üzerindedir. Mahlukattan ayrıdır. Mahlukatın içinde değildir. Yedi kat sema ve yerler insan elindeki hardal tanesi gibidir. Hardal tıpkı tohum gibi ufak bir şeydir. Allah en yücedir ve en bilgilidir. Tahrif yapanlar sanki Allah'a şöyle demektedirler. Kendini vasfettiğin ya da Resulünün sana nispet ettiği sıfatlar aslında sana layık değildir. Ben onları ilga edip sana layık sıfatlar buluyorum. Yani bu tevili yapanlar bunu demiş. Gibi oluyorlar. İşte bu e, çok kötü bir düşünce ve edepsizliktir. Allah kendisini en iyi bilendir. Yine onu en iyi Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam bilir. Kitap ve Sünnet'te batıl şeyler olduğunu da kimse söyleyemez. Dolayısıyla Rabbimizi ancak kendisini vasfettiği ya da Rasulünün ona nispet ettiği şeylerle sıfatlandırır, tarife girmeyiz. Her ne kadar tatilden, yani sıfatları yok farz etmeden, daha az açık olsa bile tahrifte bir nevi tatildir. Yani o da bir nevi iptal etmedir. Tahrif yapan Kur'an'ın açık ifadelerini yananlamak istemeyip tevil etmektedir. Bu mutezile ve eşarların davranışıdır. Bunların aslı cehmiyenin tevilleridir. Çünkü hileleri Kur'an'ı ve sünneti açıkça reddetmeye yetmemiş, bu yüzden de tevile sığınmışlardır. Müteahhir yani seleften sonraki ulemanın selef itikad hakkındaki bilgisizliği sebebiyle de cehmiyen akidesini kendi inanç sistemleri haline getirmişler. Fakat kendilerini cehmiye olarak adlandırmamışlardır. İslam tarihi içerisinde cehmiyen itikadı ehli sünnet inancı haline getirenlerin çoğu eşari alimleridir. Ehli sünnetin itikadı gibi ne yapmışlar sunmuşlar. Onlar fıkhı çok iyi bilmekle birlikte... Selef akidesi ve hadisler hakkında pek az ilimleri vardır. Cüveyni, Gazali, Razi bunlar arasındadır. Allah onları affetsin. Zira bunların hepsinin hayatlarının son dönemlerinde Selef itikadına rücu ettikleri ve onu övdükleri nakledilmiştir. Ancak kitapları önceki itikatlarını ne yapıyor? Halen devam ettiriyor. Mesela bir kimse Gazali'nin itikadı nedir diye bir araştırmaya kalksın. Felsefeciyken, Yazdığı Akidesini, Sufi iken yazdığı Akidesini, aynı zamanda Eşar yazdığı El İktisat Fil İtikat adlı Risalesini, bir de Selefe biraz daha yaklaştığı İlcamul Avam An İlmi Kelam Risalesini karşılaştırsın, birbirinden çok farklı olduğunu görecektir. Yani Selefin görüşüne en yakını İlcamul Avam kitabıdır. En son yazdığı eser budur, fakat önceki eserlerde aynen, e, ellerde geziyor. Yine Cüveyni'nin, gerçi Türkçe'de Cüveyni'nin kitabı yok. Fahrettin Razi'nin var mesela. E, bunun tefsiri kebiri ellerde mevcut. Ama Fahrettin Nazı ne yapmış? Bu görüşlerden rücu etmiş. Ne karşısında? Ben diyor, uzun incelemelerden sonra diyor, Kur'an'dan daha güzel ispatı ve nefi gerçekleştiren e, bir şey bulamadım. Ben boşa uğraşmışım diyor. Pişman oluyor. Leyse Kemisti şey un ifadesi diyor. Nefi için yeterlidir diyor. Onun misli gibi bir şey yoktur. El Rahmanu Alel bakın diyor bu ne güzel bir ispat diyor. İleri geri söze hiç gerek yok diyor. Keşke diyor acuze kadınların yeni okul talebelerinin İtikadı üzerinde olabilseydim de işte bu kadar sene boşa gitmeseydi diyor. Neyi kastediyor? Yani acüze kadının avandan bir kimsenin gibi e, onun itikadında olabilseydim. Keşke de bu kadar şeyle uğraşmasaydım diyor. Bunun sebebi şudur. Yani sen Kur'an-ı Kerim'i açacaksın okuyacaksın. İki elimle yarattığı mademe secde etmekten seni alıkoyan nedir? Ey iblis. Ayetinden Allah'ın iki eli olduğunu anlayacaksın. Ama diyor bizim ilim zannettiğimiz şeyler neymiş? İşte aklın boş çıkarmaları, doğruluğu, eğriliği sabit olmayan, hata da edebilen, aynı zamanda isabetle edebilen aklın bir takım zorlanmalarından ibaret. Ve geçirdiği ömrüne pişman oluyor Fahrettin Razi. Aynı şey Cüveyni'den de nakledilir. Ama bunların kitapları maalesef halen batıl itikatlar olarak içerisinde barındırıyor. Bu kitapları okuyan da bak diyor ehl Sünnet alimleri demek ki bu itikad üzerindeymiş zannediyor. Halbuki onların tevbette görüşleridir. Bu yüzden i̇bn Abbas'ın bir rivayeti var. Diyor ki bilene bir kere yazıklar olsun. Bilmeyene ise yüz kere yazıklar olsun diyor. Çünkü diyor bilen bir kimse Hata ettiğinde hatasını anlar ve döner. Ondan dönüş yapar diyor. Ama diyor, bilmeden onları taklit eden kimse o hatasından dönse bile ne yapar? Onun farkına varamaz, batılın devam ettirir. Çünkü ne ilim yok ki? İlim sahibi kimse ise hatasıyla karşılaştığı yerde ne yapar? Ondan bir rücu eder. Eğer Allah'tan korkuyorsa ondan rücu eder. Ama cahil Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bile ayırt edemez. Evet. Hatta insanlardaki bu cehalete olan meyil sebebiyle bunu kullanmak isteyen insanlar olmuş. Batıl fırka mensuplarında. Mesela Şialar, Gazali adına bakıyor ki Ehl-i Sünnet arasında Gazali'nin büyük bir yeri var. isim yapmış bir alim. Allah ona rahmet eylesin. Gazali'ye her ne kadar hatalarda da olsa Allah taksiratını affey affeylesin. Gazali'nin Müslümanlar indiğindeki büyük yerini kullanmak istiyor. Ne yapıyor? Gazali adına bir kitap yazıyor. Bir sürü batılla dolu. Bunlardan birisi e, ismi herhalde Cevahirul Kur'an'dı tam hatırlamıyorum. Kur'an-ı Kerim'in havas ve esrarına dair bir kitap. Bu manada işte batınlilerin yazdığı bazı kitaplar var. Gazaliye nispet edilmiş. Batınili akidesiyle dolu. Hı, hı, hı, hı. O ismi kullanarak o ismi kullanarak işte Celcelültiye gibi şeyler mesela. Celcelültiye'yi işte Gazali işte derlemiştir. İmam Ali'nin Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh'ın e, o Celcelültiye gazetesini işte Gazali de tasvip ederek şerh etmiştir diye ne yapmışlar? Onun adına bir kitapçık düzerek Yaymışlardır. Halk da bunu okuyor. Gazalinin zannediyor. O kitabın içeriğini ne yapıyor? Savunmaya başlıyor. İşte Şia gibi, Batıniye fırkası gibi, e, batıl, küfür ve dalalet tehli kimselerin yazdığı bu gibi şeyler. Sırf gazalin adına nispet edildi diye bazı cahiller de tutuyor. Gazali böyle demiş diyerek onu savunmaya geçiyor bu sefer. Yani ehli sünnet alimleri Gazali'nin o sözünü reddedince aslında Gazali'nin olmayan, Gazali'ye nispet edilen o sözü reddedince o işte Allah dostlarına dil uzatıyor. O alimleri işte hiçe sayıyor diyerek ne yapmışlar? Tepki vermiş bazı cahiller. İşte bu e, gelenek yaygınlaşmış halen daha devam ediyor. E, halbuki Gazali'nin kendi eserlerini araştırsanız Fadaihül Batini adına bir eseri vardır. Batınilerin e, gerçek yüzü. Onların rezil edilmesi adında. Diyanet tarafından da çıkarmıştır bu kitap. E, batınilik adıyla. E, bu profesörlerden birisi yayınladı. Allahu Alem de. Hala ben bulamadım piyasada. Asıl İnşallah inşallah bir gün buluruz. E, Diyanet Vakfı yayınları arasında çıkmış bu kitap. O kitabı alın okuyun. Ve e, <gülüyor> Sufilerin imamlarından kabul edilmesine rağmen Gazali'nin bile bugünkü Sufiler tarafından işlenen pek çok şeyi reddettiğini görün. Şimdi buna benzer tablolarla da şöyle karşılaşıyoruz. Mesela Celaleddin Rumi Mesnevisi ellerde geziyor. Yani bütün Mesnevi nüshalarında aynı şeyler var. Farsça nüshalarında da var. Türkçe terörümelerinde de var. Arapça terörümelerinde de var. E, yeryüzünde Birbirinden farklı mesnevi nüsası yok. Sadece altıncı cilt sonradan mı yazıldı yoksa e, Celaleddin Rumi yazmadı da başkaları tarafından mı eklendi böyle bir tartışma var. Ama e, altıncı cildi hiç yok saysanız bile ilk beş cilt içerisinde bir sürü fecat var bir sürü şenaat var daha mukaddesinde başlıyor bu e, bozuk akide. Yani Kur'an'a Kur'an'ın vasfını alıp mesneviye vermesi sebebiyle. Ondan sonra işte müstehcen hikayeler veya vahdedi vücutvari hikayeler. İslam şeriatını yerle bir eden, e, tahkir eden hikayeler, şiirler. Bu beş cilt içerisinde de mevcut zaten. Bunu reddettiğin zaman ne diye karşı çıkıyorlar? Evet. Allah dostlarına onların vardır bir bildiği diyor. Ondan sonra içlerinden böyle akıllı, mürekkep yalamış, kitap yazan, telif sahibi birileri çıkıp diyor ki, hayır efendim işte Celalettin Rumi böyle bir şey yazmadı. Ona nispet edildi. Bu sefer diyorlar ki, bak diyor gördün mü Celalettin Rumi böyle bir şey yazmamış işte siz o Allah dostuna düzelttiniz. Bu sefer böyle bir yön değiştirme oluyor. Şimdi, madem Celalettin Rumi yazmadı, yazdığını zannederek neden savunuyordun? Evet. Eğer reddedilecek bir şeyse Neye dayanarak reddedersin? Yani neden reddedilecek dersin bir şey? Kitap ve sünnet aykırı olduğu için. Yani gerçekten yazmış olsaydı senin tepkin ne olurdu? Önemli olan burada. Asıl mesele burada. Yani Ceyhettin Rumi gerçekten yazmış mı yazmamış mı değil. Veya İbn Arabi için aynı şekilde. İbn Arabi'nin eserleri için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Muhittin Arabi. Ar Bunun kitaplarında apaçık... Yani tevil götürmez küfür sözleri var. Tevil götürmez küfür sözleri var. Biz bunları ne yapıyoruz? Reddediyoruz. Ne için reddediyoruz? Allah ve Resulünü i̇bn Arabi'den daha fazla sevdiğimiz için reddediyoruz. Evet i̇bn Arabi belki alim birisi de olabilir. Belki Allah dostu birisi de olabilir. Ama Allah ve Resulüne muhalif bir şey ortaya koyduğu zaman biz onun Allah dostu olmadığını anlarız. Bunu bir sistemleşme. Yani hata ettiği yerden bahsetmiyoruz. İnsan hata eder, zelle yapar. Ondan dönüş yapar. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Doğru. Sistemleştirmiş. Vahdedi vücut diye bir e, sistem kurmuş. Yani tamamen mülhid akidesini. Yani inançsızlığı. Allah ile mahlukun birliği e, tasavvurunu ne yapmış? İslam'a sokuşturmuş. Üstelik bunu... Ayetleri de kullanarak yapmaya kalkışmış. Attığın zaman sen atmadın lakin Rabbin at, Allah attı gibi ayetleri ne yapmış? Bu zihniyete uydurmaya çalışmış. Felsefe kitaplarından gördüğü bir takım teorileri e, din dinmiş kendisine ve bunu İslam ile e, karıştırmış, sentez yapmaya çalışmış. E biz bunu reddediyoruz şimdi. Sahabe döneminde olmayan her şeyi reddetmemiz gerektiği gibi bunu da reddediyoruz. Biz bunu işte acaba İbn Arabi gerçekten söylemiş mi söylememiş mi? Valla hiç ilgilendirmiyor. İster söylemiş olsun, ister söylememiş olsun, bu akide reddedilmesi gerekir. Bu akiden arkasında da hangi isim duruyorsa onların da reddedilmesi gerekir. Mesela bu kadar basit. Ama kendilerini bir takım isimlere odakladıkları için. Allah ve Resulü'nden daha fazla sevdikleri bir takım isimler oldukları için ne yapıyorlar? Bu isimleri reddedemiyorlar. Bizim için mesele çok basittir. Ortak söze gelin. Davet ediyoruz bakın. Ortak söze gelin. Kitap ve sünnet. Allah ve Resulü dışında e, hakem tanımayalım. Allah'ın davetidir bu. Herhangi bir işte çekişmeye düştüğünüz takdirde hükmü Allah'a ve Resulü'ne döndürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız diyor. İman etmenin şartı budur. Dün arkadaşlarla tartıştık. İmam-ı Azam, Ebu orada ayetleri göstereyim, Allah'ın eli sıfatı şey. Arkadaşlar dedi ki, oğlum ya Allah'ın elimi olur, ayağım olur diye. Evet. İşte dedim ayet burada. Oğlum diye, elma Allah'ım yazırdı, o kutu ya diye yazmıştı. Sen ondan iyi mi bileceksin diye. Allah'ın eli olmaz, ayağı olmaz, kabul etmiyoruz diye. İşte Heh. bunun gibi yani, e, bakın, şirki en basit bu şekilde anlatabilirsiniz. Yani şirk nedir? Allah inkar değil. Allah ile ortak tutma, Allah ile denk tutma, Allah'a nit edinme, benzer edinme, misil edinme. Şimdi bir alimin, saygı duyulan şeyhin, bir cemaat liderinin Allah'a denk tutulduğunu, Allah'a misil tutuğunu, şirk koşulduğunu bu ifadeni açıkça anlarsınız. Allah ve Resul'ün apaçık hükmüne muhalif bir şeyinde, onu savunmaya devam ediyorsa, onu bir kenara atamıyorsa, yani tek Allah zikredilmesine razı olmuyorsa o şirk koşuyor demektir. Tek Allah'ın zikredilmesine, hani Allah yalnız anıldığı zaman onlara bir sıkıntı basar diyor ya, kalpleri daralır onların. Ama ortak koştukları şeylerden bahsedilince ne yaparlar? Gönülleri genişler. Tek Allah ve Resulünün hükmüne başvuralım dediğinizde ne yapıyorlar? Yanaşmıyorlar değil mi? Ee, hani e, biz kitap ve sünnete iman ediyorduk ve Allah'a hiçbir şeyi denk görmemeyi, den koşmamayı. Allah bir yerde hükmünü vermişse orada işte falan alimin hatrı filan şeyhin yüksek mertebesi artık söz konusu edilemez. Eğer o da söz konusu ediliyorsa Allah ile aynı pay ona da veriliyor demektir. Allah ile eşit pay ona da veriliyor demektir. Dinde hüküm koyma yetkisi. Onu da terk edemiyorsa, bir kenara bırakamıyorsa Allah için, Allah ve Rasul için çünkü bizim terk edemeyeceğimiz, her sözünü alıp asla bırakamayacağımız Allah ve Rasul'dür. Rasul de Burada nedir? Allah izniyle itaat edilen, Allah'ın izniyle kendisine itaat edilendir. Çünkü Nisa suresinde ayette bu belirtiliyor. Başka, Allah Resulü'nden başka bir kimseyi Allah Resulü ile eşit bir şekilde itaat merciyi göremezsin. Allah'ın izniyle Allah Resulü'ne itaat edilir. Başka birisine izin vermemiştir. Tıpkı Allah Resulü'ne itaat ettiğin gibi bir ikinci şahsa itaat edemezsin. Ebu Bekir anh bile olsa, Ömer radiyallahu anh bile olsa tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettiğin gibi ita itaat edemezsin. Ebu Bekir radiyallahu anh bu ümmetin en faziletlisidir, sıddıkıdır bu ümmetin ama Ebu Bekir'in her sözünü alırsın, hiçbir sözüne muhalefet edemezsin diye hiç kimse söyleyemez. Başta i̇bn Abbas radıyallahu anh'ı hatırlayın. Ee, bu temettü meselesi kendisine sorulduğu zaman ne diyor? Allah ve Resulü yapmıştır bunu diyor. Diyorlar ki ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle şöyle diyor. Bir daha benimle konuşmayın. Bir daha benimle konuşmayın. Ee, ben size Allah Resulü diyorum. Siz bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. Benzer İbn-i Ömer radıyallahu anh, başından geçiyor. Ama baban işte buna karşı çıkıyor diyorlar. Ben size Allah Resulü diyorum. Siz Ömer'den bahsediyorsunuz diyor. Yani Allah Resulü'nün önüne, Allah ve Resulü'nün önüne hiç kimseyi kimse geçiremez. Aksi takdirde Tevbe suresinde kınanan alimlerini, rahiplerini Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. ifadesinin şumulüne girmiş olur. Evet bu konu e, usulle ilgili derslerimizde detaylı açıklandığı için burada e, geçiyoruz. Burada tahrif konusuna devam edelim inşallah. Kelam ilmini ve batıl tevilleri ehli sünnetin itikadıymış gibi topluma sunmuşlardır. Çünkü Ebu'l Hasan el-Eşari Mu'tezile'ye karşı çıkmış ve görüşlerini reddetmiştir. Ancak öğrencilerinin ve ona bağlı olanların birçoğu Mu'tezile akidesinin etkisinde kalmışlardır. Bu etkiden bütünüyle kurtulmayı başaramamışlardır. Bu alimlerin fıkıh, usul ve benzeri mevzularda çok güzel kitapları vardır. Sözleri dinlenir. Onlar da aynen tabi oldukları mezheplerin, dört mezhebin, İmamlar gibi tanınır olmuşlardır. Meşhur olmuşlardır. Ancak tevilde büyük bir kapı açmışlardır. Onların bu durumu sebebiyle Müslümanlar Allah'ın isim ve sıfatlarının tevilini öngören bu akideyi ehli sünnet itikadı farz etmişlerdir. Eş'arilerin ehli sünnet olduğuna inanmışlardır. Halbuki öyle değillerdir. Eş'ariler her ne kadar ehli kıble olsalar da hiç kuşkusuz haktan sapmışlardır. Bununla birlikte tekfir edilemezler. Ancak esma ve sıfatlar konusunda bahsedilen itikadi yanlışlıkları vardır. Bu sebeple isim ve sıfatların tevilî konusu selef metoduna bağlı ehli sünnet ile bir kısım bir kısmı sünni sayılan ama aslında öyle olmayan ehli bidat arasında alameti farika haline gelmiştir. Yani alamet farika ayırt edici alamet. Bunların başında demek ki isim ve sıfat geliyor. Bu ikinciler halef olarak, yani sonrakiler anlamına gelen halef olarak bilinirler. Daha önce ifade ettiğimiz üzere bunlar fıkıh ve usulü konusunda uzmandırlar. Ancak selef metodunu tam bilmemeleri ve hadis konusundaki yetersizlikleri sebebiyle ehli bidat metodunu akideye sokmuşlardır. Muteakirun alimlerinden biri şöyle der, sonrakilerden biri. Selefin metodu daha eslem. Yani daha selametli bir yoldur ancak halef ulemasının yolu daha ilimli ve daha hikmetlidir. Yani Müslümanlar halef yolunu takip etmedikçe kafirlere karşı çıkma gücüne sahip olamazlar demek istemektedirler. Yani tevil yapmadıkça onlarla mücadele edemeyiz derler. Kelam ilmine dalmamak şeklindeki selef yolunu ise ihtiyata daha uygun, selamete daha uygun görmektedirler. Hiç şüphesiz aslında selefin yolu daha fazla bilgiye dayanmakta, daha sağlam ve daha ihtiyatlıdır. Yani bu müteakhirun aliminden nakledilen bu söz doğru değildir ve kabul edilemez. Selef ulemasının haleften daha bilgili olduğunu nasıl haleften daha az bilgili olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Yani sonrakilerin seleften daha ilimli olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Bu tam anlamıyla batıl bir ifadedir. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonrasında ümmetin en bilgilileri olan sahabe, tabi'in ve etba'ı tabi'indir. Onlar ilim, amel ve dindarlık açısından ümmetin en üstün olanlarıdır. Bu sebeple selefiye bir yoldur sözümüz ilim. Amel ve dindarlık yani seri sülük, gedişat konularının hepsinde Selef menhecine bağlı kalmamızı gerektirir. Peki Selef kimdir? Selef, sahabe, tabi'in ve etba'ı tabi'in alimleridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan etmek üzere şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlıları benim aslumdakiler, sonra onlardan sonra gelenler ve onlardan sonra gelenlerdir. Bundan sonra yalancılık ve şişmanlık yayılacaktır. Kişi kendisinden istenmediği halde şahitlik edecek ve yalan yere yemin bile edecektir diyor. Ee, bu ilk üç asır sayılıyor. Bu üç, üç asırdan sonra da bir takım 3 üçüncü asırdan itibaren başlayacağını bildiriyor. Bazıları diyor ki işte selef alimleri diyor. Kimmiş o Selef alimleri diyorsun? İbni Teymiye diyor, İbni Kayyım diyor. Veya Muhammed bin Abdülvehhab diyor. Veya İbni Hüseymin diyor. Veya İbni Baz diyor. Bunlar Selef alimi değildir. Bunlar evet Selefe mensup alimlerdir. Selefiye yoluna e, mensup alimlerdir. Selef derken bizim kastımız sahabe tabi'in ve onlara tabi olan tebayit tabi'indir. Bu üç asırdır. Onlardan sonrakiler İbni Teymiye olsun, İbnu Hüseymin olsun... Ee, işte İbn-i Abdüvehhab olsun. Bunlar nedir? Bu ümmetin alimlerinden birer alimdir. Hatalarıyla, isabetleriyle e, ilim ehlidir bunlar. Yani onların sözleri bizi çok da bağlamaz. Bütün Müslümanları bağlayan şey kitap ve sünnettir. Sahabenin de bu kitap ve sünneti anlayışı tabiinin e, sahabeden aldığı bu anlayış tebeyü tabiinin tabinin onlardan aldığı bu anlayış. Biz bunları söylerken işte sahabeden biri şöyle diyor. E, o tek sahabeyi kastetmeyiz. Sahabenin umumu yani sahabenin icma ettikleri şey. Tabi'nin icma ettikleri şey. tebeyü tabiinin tabinin icma ettikleri, ittifak ettikleri şeyleri kastederiz. Böyle ferdi e, tek tük görüşleri değil. ihtilaf ettikleri meseleleri değil. Bazılarının söylediği gibi ihtilaf rahmet olarak da göremeyiz. Cahiller diyor ki, işte selefin ihtilafı sonrakiler için rahmettir. Biz bunu da söylemiyoruz. İhtilaf şerdir. Allah Azze ve Celle rahmet ettiklerini ittifak edenler olarak vasıflıyor. İhtilaf edenleri de rahmet etmediği kimseler olarak. İhtilaf edip durmaktadırlar ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna diyor. Demek ki rahmete nail olanlar ihtilaf etmeyenler. İhtilaf ettiği noktada da bir pürüz vardır. i̇bn Ömer radıyallahu anhadan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bunu Taberani Mucemül Efsat'ta rivayet ediyor. Herhangi bir ümmet peygamberinden sonra ihtilaf ederse peygamberlerinden sonra ihtilaf eden bir ümmet ancak o ümmetin batıl yolda olanları hak yolda olanlara mutlaka galebe çalar. Peygamberinden sonra ihtilaf ederse mutlaka böyle olur diyor. Ne demek bu? He. Şimdi demek ki üstün gelenler kimler? İhtilaf etmeyenler. Peygamberinden sonra ihtilaf ederse görünüşte üstün gelin, gelen bir taraf var ama onlar batıl ehli bu hadise göre. Neden? Çünkü hak ehli olan kimseler Men hiçbir hata yapmış. Hak ehli olan kimseler menheç hatasını yapınca bakın bugün bile demiyorlar mı? Kitap ve sünnete nispet ediyor kendisini. Müslümanım diyor. Kur'an'a ve sünnete iman ettim diyor. Selefin de yolundayım diyor üstelik bir de. Sahabe benim menhecimdir diyor. Biz sahabenin fehmine tabiz diyor. Adam tutuyor. Kıyası dinde şer'i delil görüyor. Kıyası dinde şer'i delil görüyor. Halbuki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi onlar kafirlerin takendiridir diyor. Maide 44'te. Şimdi kıyas Allah'ın indirdiği hüküm müdür? Bu soru karşısında eğer e, işte Haşir suresinin ikinci ayetinde geçen Fa ya İbret alın ey e, akıl sahipleri ifadesini ne yapıyor? İşte bak diyor, burada diyor, e, kıyas yapmaya teşvik ediyor diyor. Bu batıl, e, Kur'an'ı e, tahrif niyetli, bu ayeti bozma amaçlı sözüyle ne yapıyor? Kur'an'dan güya, kıyasına delil getiriyor ve kıyasını da Allah'ın indirdi olduğunu söylemeye çalışıyor buradan. Şimdi burada şunu sorarız. Madem ki kıyas Allah'ın indirdiği Allah'ın indirdiğine ne? Yani kıyasa onların deyişiyle. Kıyas Allah'ın indirdiği hükümse, kıyasa muhalefet eden hükmü nedir? Mesela Gülhan abi bir kıyas yaptı, e, şu ayetten e, işte şu meseleyi kıyasladı, şu hadisten şu meseleyi kıyasladı, bir hükme vardı. İşte şu helaldir veya haramdır dedi. Ben de Gülhan abiye katılmadım, ben de başka bir kıyas yaptım, helaldir dedim. Ha. Şimdi Gülhan abi haram diyor, ben diyorum helal. İkimizin de dayandığı şey ne? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim değil. Kıyas. Kıyas yani şey. Sözde Kur'an-ı Kerim'e dayandığımız iddia ediyoruz. Evet. Ama bizim senin çıkardığınla benim çıkardığım burada ihtilaf ediyor, değil evet. mi? Evet. He, şayet bu Allah'ın indirdiği olsaydı ihtilaf etmezdik bir kere. İhtilaf olmaz. Ha biz müstehit değiliz. Onlar diyor ya işte siz müstehit misiniz? Tabii öyle şey yaparsın. E dört tane mezhep müstehit alim diyorsunuz. 4 mezhepte birbirine aykırı bir sürü hüküm bulursun. Bunlar Allah'ın indirdiği ise işte Malik'in, İmam Malik'in hükmettiği, kıyasla vardığı bir şeye Ebu Hanife nasıl muhalefet etmiş? İkisinden birisi neticede Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiş o zaman. Halbuki bunun böyle olmadığı hususunda ümmet icma etmiştir. Yani kıyasla varılan bir hükmü başka birisine reddettiği takdirde tekfir edilmeyeceği husunda ümmet icma etmiştir. Bakın Kendilerince delil olan icma delili öne sürdükleri kıyas delilini ne yaptı? iptal etti burada. Farz edelim ki öyle demiyorlar. Yok Allah'ın indirdiği demiyoruz diyorlar. Madem öyle Allah kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridir derken sen neden Allah'ın indirdiğiyle değil de kıyasıyla hükmediyorsun. Kaldı ki kıyasa önder olarak zikrettiği bu kimseler mesela diyor ki işte Şafii kıyas yapmıştır, İbn-i Teymiye kıyas yapmıştır, şu şey yapmıştır, bu yapmıştır. Bu alimlerin hepsi de yani müştehit alimler dahi kıyası yol olarak söylememişler. Yani dinde delildir dememişlerdir. İmam Şafi bunu açıkça söylemiştir. Kıyasla varılmış bir hükmü kabul etmeyen bir kimseyi kitap ve sünneti reddetmiş gibi göremem diyor. Bu neyi gösterir? Dinde delil olarak görmediğini gösterir. Salih bin, Ahmed bin Hanbel, Ahmed oğlu, Ahmet bin Hamble, İmam Ahmed'in oğlu, Mesailu Ahmed kitabında İmam Şafii'nin biz kıyasa ancak zaruret halinde başvururuz dediğini söylüyor. Eğer kıyas Allah katından olsaydı, dinden olsaydı neden zaruret halinde başvurasın ki? Yani insan neye zaruret halinde başvurur? Mecbur kalınca. Domuz etini neden yer insan? Mustar halde kalınca yer. Ama hiçbir zaman onun nusar halde kalması domuz etini helal yapmaz. Kıyasla helal ha, kıyasa gelince kıyası metot olarak koyuyor. Dinde delildir diyor. Diğer bir imam. Bak İmam Şafii böyle diyor bu mesele. Yani dinde bağlayıcı bir delil olarak görmüyor İmam Şafii. Evet bir hata yapmıştır İmam Şafii. Nedir o? Kıyasla hükme gitmesi. Bu bir hatadır. Ama o asla kıyas dinde delildir dememiştir. Dinde delildir deseydi ona muhalefet caiz görmezdi. İmam Ahmet bin Hamberden Ebu Bekir el Mervezi rivayet ediyor. E, en başta gelen öğrencilerinden, ashabından. Ebu Bekir el Mervezi kıyas konusunda Ahmet bin Hanber çok ağır sözler söylerdi diyor. Abdus bin Malik el Attar'ın e, kitabı sünne şey usulü sünne yani sünnetin esasları isimli risalesinde İmam Ahmed bin Hammel'in e, söylediği esaslar içerisinde sakın kıyas yapma diyerek e, İmam Ahmed'in uyardığını naklediyor. İmam Ahmed de karşıdır kıyasa. İmam Şafii, İmam Malik diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam dahi kendisine vahiy gelmedikçe bilmiyorum derdi diyor. Hükm'e gitmezdi diyor. Mesela içki meselesi bunlardan biridir. Evet. Şimdikiler çok cesur olarak işte şu habisdir diyor, haramdır diyor. Allah diyor habis şeyleri haram kılar, e, temiz şeyleri helal kılar diyor. Ne yapıyor? Kendi görüşüyle helal, haram kılıyor. Bu da bunu da Allah'ın e, hükmüymüş gibi insanlara şey yapıyor. Halbuki bakın içki yani şarap hamur bunun kötü olduğu insanlar nezdinde biliniyordu. Kötü olduğu bilindiği için içkiden yasaklanmadan önce de uzak duran insanlar vardı. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy gelinceye kadar içkiye haram demedi. Yine soğan samırsak meselesinde pırasa, soğan samırsak bu gibi kötü kokulu. Üç tanesini sayıyor. Dördüncüsünü sayamayız biz burada. Bu üç bitkiyi yiyen mescidimize gelmesin diyor. Yanışmasın. Pırasa da sayılıyor bir hadiste. Bunlar diyor habistir diyor. Şimdi sahabelerden bazıları habis gelmesini duyunca hemen haram edildi, haram edildi diye yaygaraya başlıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da uyarıyor. Ben haram etmiyorum onu diyor. Ancak diyor kokusu kerihtir, mescide onu yiyen yanaşmasın diyor. O kokuyla gelmesin diyor. Bak habis tabirinde kullanıyor. Şimdi peygamberin habis şeyleri haram ettiği, tayyip şeyleri de helal ettiği neydir? Bir haberdir. Allah Azze ve Celle haber veriyor. Yani peygamber neyi yasaklamışsa onlar habistir. Faiz de bunlardan birisi. Faiz habistir. Ama buna sen necaset veya başka bir şey yakıştıramaz. Faiz hükmi bir pisliktir. Tıpkı şirkin e, ricis olması gibi. Müşrikler ancak pisliktir diyor Allah Azze ve Celle. Yani bunlar haberdir. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyi helal kılmışsa onlar tayyiptir. Neyi haram kılmışsa onlar habistir. Müşrikler necistir. Yüz sefer gusletmiş bile olsa Müşrik olduğu sürece sen onu necis kabul etmek zorundasın. Yani şey manasına değil. Yani namaza engel olan necaset o manada değil de ricis, pislik kabul etmek zorundasın. Tertemiz olsun isterse. Biz onu pislik olarak görmek zorundayız. Ve devesi değil. insanlar aklıyla buna hükmetseydi devesi değil necis görürdü. Peygamber Esed ve Sam öyle görmemiş. Ne yapmıştır? İçmeyi bile şey ne yapmış? Helal kılmış değil mi? Ayakkabılarla namaz kılmak temizdir, temizliktir. Bunu pislik olarak gören aklıyla görür ve Allah Resulü'ne muhalefet eder. Kurban bayramında kurban kestiğin güne kadar tırnakları uzatman, saçından veya koltuk altlarından herhangi bir yerini tıraş etmemen nedir? Temizliktir. Aklına baksan pislik dersin buna. E, aklını şeriatın önüne geçirdiğin anda da imanla bütün bağların kopar. Yani bu işlerde kesinlikle akıl hakem değildir. Allah neyi haram kılmışsa, Resulü neyi haram kılmışsa onlar pisliktir. Hakikatte temiz bile görsen altın gibi. Altında pislik görebiliyor musunuz? Biz aklımızda göremiyoruz. Ama değil mi ki Allah haram kılmış biz ona pislik gözüyle bakarız ancak. İpeğe, hakeza öyle. Evet. Ee, menheç noktasında böyle yanaşmamız lazım meselelere. Temelde usülde Allah Azze ve Celle'nin getirdiklerine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberlere iman etmekle mükellefiz. İşte Selef ile Halef arasındaki ee, meselelerden birisi bu. Kıyası örnek verdik. İşte üç imamı saydık. Dördüncü imamı da şimdi burada eksik unutmayan Ebu Hanife'den gelen rivayette de İmam Abdülrezzak bin Hemmam Es-San'ani Musannef'inde e, Ebu Hanife'nin oğlu Hammad bin Ebi Hanife'de rivayet ediyor. Diyor ki, babam dedi ki bir fakih, bir kimse bir alim kıyası terk etmedikçe fakih olamaz. İmam Cafer-i Sadık'la karşılaştığı zaman İmam Cafer-i Sadık Ebu Hanife'yi fırçalıyor. Sen kıyas yapıyorsun. Kıyas yapanların ilki iblistir. Bir daha yapma bunu diye fırçalıyor. Yani dinde delil görmüyor. Yani dinde bugünkülerin dediği gibi işte dinde e, delildir. Manasında delil görmüyor. E, Zaruret sebebiyle kıyasa başvurulabileceğini söylüyor. Yani o konuda bir İmam Şafii tek kalmıştır. Ee, bazıları e, meseleleri ters yüz etmeye o kadar meraklıdır ki e, işte sadece diyor mutezile kıyası reddetmiştir. Sadece İbni Hazm reddetmiştir. Ümmet icma ile kıyası kabul etmişlerdir diyor. Biz kıyası sadece şu manada kabul ederiz ki İmam Buhari'yi de e, iftiralarına Dayanak yaptıkları için Buhari'den de bahsedelim. İmam Buhari Sahih'in de el itsam kitab Itsam diye bir kitap açmıştır. Yani bir bölüm açmıştır. O bölümde e, başlıklardan birisi şu. Yani kıyasın zemmiyle ilgili başlıklar var. Ondan sonra şöyle bir başlık açıyor. Kitap ve sünnetle sabit olan bir meselede muhatabın anlaması için teşbihte bulunmak. Kıyas veya teşbihte bulunmak diyor. Bu, muhatabın anlaması için. Bu kıyası yapabilirsin. Ama hüküm verme değil bu. Dinde hükmü sabit olan bir meseleyi muhatabın anlaması için benzetmeyle yaklaştırıyoruz. Mesela biz sahih ilmihalde şöyle bir örnek verdik. İbn-i Teymiye Rahimeullah'tan. Ee, İbn-i Teymiye e, güzel bir misal veriyor burada. Çoraba veya meste veyahut ayakkabiye. Mesheddin e, mestin çıkarınca Çorabını çıkarınca abdestin gider mi? İbn-i diyor ki hayır gitmez. Bunu şuradan anlayabilirsin diyor. Diyelim başına mes veriyorsun abdest esnasında. Başına mes ettin. Saçlarını kestirdin. Abdest gider mi? Gitmez. Yani bu e, dinde var olan bir şey. Yani çorabı çıkarmakla abdestin bozulmayacağı, dinde mevcut olan bir hüküm. Bu hükmü anlamak için, muhatabın kolayca anlayabilmesi için bu misali veriyor. Ha bu gibi misal verilebilir. Bu e, bu şekilde buna kıyaslıyorlarsa bakın bu kıyas caizdir. Ama hüküm olarak değil. Kıyasla hükme gidemezsin. Dinde olmayan bir hükmü kıyasla ispat edemezsin. Mevcut olan bir hüküm hakkında kıyas yapabilirsin. O da ancak muhatabına anlatabilmek, meseleyi kavratabilmek içindir. Tıpkı Peygamber Efendimiz zaman e, hac işte annemin yerine haç yapabilir miyim diyor. Onun borcu olsa ödemez miydin diyor. Öderim tabii ki diyor. Allah'ın borcu ödenmeye daha layıktır diyor. Ne yapıyor? muhatabın anlaması için örnek veriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şayet Peygamber Aleyhisselatü bu örneği kıyasa dayanak olsaydı namazda buna kıyaslardık ölünün yerine namaz da kılabilirsin dememizi icap ederdi. Ama bunu kimse söyleyemez. Evet. Eee Selef'in metodunu ne yapmışlar dedik. İşte onlarınki daha selametli ama sonrakilerinki daha ilimli. Daha hikmetli diyerek e, çarpıtmışlardır meseleyi. Evet Selef bu ilk 3 asırdakiler dedik. En son e, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda Selef hiçbirisi istivayı hakim olmak. istevla veya istila manasında yorumlamamış. Yed, el kelimesini kudret veya nimet diye anlamamışlardır. Allah iner, nuzul eder demenin caiz olmadığını ya da gecenin sonuçta birlik kısmında inen şeyin Allah'ın emri veya meleği olduğunu söylememişlerdir. Allah'ın kıyamet günü geleceğine inanmanın caiz olmadığını da asla ifade etmemişlerdir. Yani e, Allah gelir ifadesi, meciyet e, gelmek e, sıfatı bu nüzulden daha farklı bir şey. Allah gelir. Meci sıfatı diyorlar. Ee, i̇şte Allah'a böyle bir şey nispet edilemez gibi bir ifade kullanmamıştır Selef. Aksine Selef alimlerin itikadı şöyledir. Selef uleması Allah'ın kendisine nispet ettiği her sıfata iman ederler. Onlar bu itikad üzerinde icma etmişlerdir. Yani Allah kendisine Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye hangi sıfatı zikretmişse onu öylece kabul etme ve buna iman etmek hususunda icma etmişlerdir. Onların hiçbirinden tevil nakledilmemiştir. Artık halef ulemasının metodunu daha fazla bilgiye dayanıyor, daha ilimli, daha hikmetli olarak sayamayız. Bazıları bazı cahiller Şiiaların uydurması olan bazı sözlerle ehli sünnet Müslümanları kandırmak istiyorlar. Bazılar da bilmeden Bunlar gerçekten işte Ali radıyallahu an söylemiştir zannediyor. Güya işte Allah hiçbir şeyin üzerinde değildir. Bir şeyin üzerinde dersen onun taşındığını, taşınmaya muhtaç olduğunu söylemiş olursun. İşte arş üzerindedir dersen işte onun bir mekanı hapsetmiş olursun falan filan gibi Ali radıyallahu an'a nispet ettikleri ama asla bir isnadını getiremedikleri uydurma bir söz vardır. bunu hatta Abdul Kahir Bağdadi El-Farku Beynel Firak isimli e, fırkalara dair kitabında da zikreder ama e, Ali radıyallahu anh de bunun tam aksi sahih isnatlarla sabit olmuştur. Yine Abdul Kahir el-Bağdadi o kitabında e, bu gibi sıfatların tevil edileceği husunda icma olduğunu söyler. Bu yalandır. Ümmet böyle bir icma hiçbir asırda yapmamıştır. Elhamdülillah hiçbir asırda böyle bir icma olmamıştır. Onun bahsettiği icma ne peki? Yalan mı söylüyor Kahir Bağdadi? Çarpıtıyor. Öyle diyelim. Biraz daha hafifletelim. Çarpıtıyor meseleyi. Onun dönemindeki eşariler o meselede icma etmiş olabilir. Ama sahabeden böyle bir şey yok. yok tabi'nde yok. tebe tabiinde tabi'nde yok. Müştehid imamlarda yok. Böyle bir icma bugüne kadar hiçbir devirde elhamdülillah olmamıştır. Allah'ın sıfatlarının teyvil edileceğine dair Müslümanlar icma etmemiştir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Benim ümmetim sapıklık üzerinde icma etmez, birleşmezler diyor. Onun bahsettiği icma kendi dönemindeki kendi çevresi olabilir. Eşariler olabilir. Onlar eşarilerle maturidileri ehli sünnet sahip, eşari veya maturidi olmayanları ehli bidat zannettikleri için Diğerlerini icmaya katmıyorlar. Sadece eşarelerle matur edilir. Evet bunların tevhid edilmesinde eşarelerle matur edilir. etmiştir. Ama bu yüzden onlar zaten sapıktır. Çünkü sahabenin, tabinin, tebe tabinin icma ettiği şeye başta onlar muhalefet etmişlerdir. Evet. Selefi Salih'in metodu hem daha ihtiyatlı hem daha ilimli hem daha Selametlidir daha hikmetlidir çünkü onlar ümmetin en alimleridir sahabenin sonrakiler tarafından bilinen meselelerden habersiz olması mümkün değildir yani din hakkında bir şey düşünün sahabeler onu bilmiyor din hakkında ama sahabeler bilmiyor sonrakiler onu daha iyi biliyor böyle bir şey imkansızdır. Allah Azze ve Celle ayetinde ne yapmış? Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar demiş. Ne yapmış? Sahabelerin imanını başkalarına örnek kılmış. Sahabeleri övmüş, insanlar arasından çıkarmış en hayırlı ümmet oldunuz demiş. Onları bir temize çekmiş. Onlar için bu garanti var. Peygamber ve Vesselam'ın hadislerinde de bu netlik var. İşte az önce söylediğimiz insanların en haylisi benim masrımdakiler demez. Ondan sonra ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Sadece biri kurtulacak onlar da benim ve sahabemin üzerinde bulunduğu yolda olanlar demez. Demek ki sonradan çıkan sahabe muhalif her şey bizi o fırkalardan birine, cehennem fırkalarından birine dahil eder. Kurtulmak isteyen sahabenin üzerinde durduğu şeye sarılsın. Bunu araştırsın. Yani yol gayet açık. Ama akıllarına yediremeyen insanlar şeriatı hevalarına kabul ettiremeyen insanlar ne yapmışlar? Öyle şey mi olur deyip gerisin geri dönmüşlerdir. Bunun yegane istisnası yani sabiler sonrakiler tarafından bilinen meselelerden habersiz değillerdir dedik. Bunun yegane istisnası din dışı konulardır. Yani dinle alakalı olmayan konularda işte biz sahabeden daha fazla şey bilebiliriz. İşte Yusuf abi bilgisayarı bilir ama İbn Abbas ömründe bilgisayar görmemiştir. Bu gayet doğal bir şey. Ama dinle alakalıysa işte ne Yusuf abi öyle bir şey iddia eder ben Kur'an'ı İbn Abbas'tan daha iyi bilirim diye ne de böyle bir şeyi bir başkası ortaya atabilir. Kendi adına. Peygamberden aldıkları dine, dini bize onlar nakletmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın çünkü Kur'an-ı Kerim'i beyan etmeye yetkisi sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Sahabelerde hangi ayetin nerede nazil olduğuna şahit olan kimseler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin neyi murad ettiğini açıklamasına şahit olan kimseler. Öyle ki yer yer söylüyoruz. Hatta bu akide meselesine başlamadan önceden naklettik. Onlar ne diyorlardı? Biz diyor 5-10 ayet ezberlemeden ve onun fıkhını, anlama anlamını iyice bellemeden başka ayetlere geçmezdik diyor. Bunlar sinire sinire yapmışlardı bunu. Önce iman verildi bize sonra Kur'an diyor. Önce iman idrak etmişler sonra Kur'an'ı üzümsemişler. Yani her şeyi dört dörtlük yerli yerince yapmışlar. Çünkü hocaları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı idi. Öğreticileri o idi. Sonrakiler ise... Ne usul konusunda sabiler gibi bir peygamberin öğretisine muhataptırlar sıralama bakımından, uygulama bakımından Ne de anlayış konusunda Allah'ın onlara lütfettiği şeye sahiptirler Çünkü i̇bn Mesud'dan gelen rivayette diyor ki Allah insanlar içerisinde Arapları seçti Araplar içerisinden Kureyş'i seçti Kureyş içerisinden Beni Haşim soy soyunu seçti onlar içerisinden de beni seçti diyor. Ve benim için de sahabelerimi seçti insanlar arasından diyor. Yani Allah Azze ve Celle peygamberine en uygun arkadaşlığı yapacak kimseleri de seçmiştir. Buna şeyhalar muhalefet etmiş. E i̇şte 2-3 tane sahabe vardı gerisi hep müşrik idi. İşte onlar münafıklık yapıyordu. Peygamber ölür ölmez irtidat ettiler diyerek çirkin sözlerini söylemişlerdir. Allah'ı da acizlikle itham etmiş oldular böylelikle. ...Allah ve Peygamber'ini acizlikle itham etmiş oldular. Güya, yani bu ne demek? Peygamber o münafıkları tanıyamadı da... ...Allah haber vermekten aciz kaldı da... ...bu şialar nasıl olduysa münafıkları bildiler. Allah seçti. Yani, bunun gibi batıl bir inanışa sapmışlardır. Biz sabiler hakkında böyle inanıyoruz. Allah, onların inandığı gibi inananları hidayet edeceğini bildirmiştir... Bu sebeple onların inanış şekli, akidesi, e, menheci, sonrakilere delildir. Sonrakilerin uygulamaları sahabelere delil olamaz. Çünkü onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Evet. Onlar kesinlikle tevil ve tariflere girmemiştir. Onlar bu şekilde nasları tefsir ettiklerini zannetmişlerdir bu sonrakiler. E, halbuki Peygamber aleyhissalatü ve yet, el kelimesini kudret ve nimet olarak açıklamamıştır. Yetten Elden kastedilenin, kudret olduğunu, nimet olduğunu siz nereden biliyorsunuz? Bunu size Allah mı açıkladı? Yok. Peygamber ne? mi açıkladı? Yok. Peygamber de açıklamadı. Siz nereden aldınız bu yorumu o zaman? İstivayı da hakim olmak diye beyan etmemiştir Peygamber ve Vesselam. Feuka üstte, üstünde kelimesini reddetmemiş. Bilakis bizzat kendisi söylemiştir. Fevka kelimesini Allah Azze ve Celle hakkında bizzat yedi kat semanın üzerinde ifadesinde bizzat kendisi söylemiştir fevk, fevkiyet ifadesini. Yine Allah'ın semada olmasını inkar etmemiştir. Halbuki onlar Allah semadadır diyenin kafir olacağını iddia ediyorlar. E, delil isteyene de e, mesela Ahmet Ziyaretin Gümüşhanevi'nin Türkiye'de kendisini ehli sünnete, matur-i dille eden herkesin akidesidir bu. Çünkü e, maturidiliğin ikinci bir versiyonu olan Zahid el-Kevseri'den öncesi ve sonrası vardır. Zahid el-Kevseri'den sonraki bütün maturidiler Allah yukarıda diyeni, Allah semada diyeni ne yaparlar? Tekfir ederler. Bunun en açık delilini görmek isteyen Ahmet Ziyaddin el-Gümüşhanevi'nin Bedir yayınlarından çıkan Ehli Sünnet Akides kitabına bakabilir. Orada aynen Allah semada diyen, Allah yukarıda diyen kafir olur der. Kendi imamını da Ebu Hanife'yi de tekfir etmiş olur böylece. Evet nakledildiğine göre ki bu Müslim Ebu Davud Nesai ve Ahmed bin Hanbel tarafından rivayet edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir cariyeye Allah nerededir diye sorduğu zaman semadadır cevabını veriyor. Peki ben kimim diye sorduğunda da Allah'ın Rasulüsün diye cevaplıyor. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu azadet mümindir diyor. Peygamber ayet Vesselam o cariyenin mümin olduğunu beyan etmiş. Buna mukabil müteahhirin uleması sonradan gelenler Allah göktedir diyeni tekvir etmiştir. Allah yukarıda dersen, Allah semada dersen işte Allah'a cihet, Allah'a mekan tayin etmiş olursun diye ne yapıyorlar? Hopluyorlar. Hopluyorlar bak bugün. Neden? Allah mekandan münezzeh Allah mekandan tenzih edilmesi gerekir. Allah cihetten tenzih edilmesi gerekir diye bir delil mi var elinizde? Allah'ın kitabında, Peygamber Aleyhisselatü ve sünnetinde, sahabelerin sözlerinde böyle bir delil olan var mı? Karşılaşan var mı yani? Allah mekandan münezzehtir ifadesini nereden alıyor bunlar? Bu şiaların, cehmilerin, mutezilenin e, kraldan çok kralcı kesilen mantıklarının bir şeyidir. Allah kendisini tenzih etmemiş cihetten. Bunlar tenzih etme eğilimindeler. Evet. Onlara Allah'ın semada olduğuna inanan neden kafir oluyor diye sorsanız. Çünkü bu inanç semanın Allah'ı ihata edip kuşattığı anlamına gelir derler. Bu garip bir iddiadır. Bizim Allah göktedir sözümüz Sema'nın Allah'ı kuşattığı anlamına gelmez. Selefi Salih bu sözü böyle anlamamışlardır. Onlara göre semada olmak, yüce olmak, yüksek olmak anlamına gelmektedir. Falanca izzet ve zenginlik hususunda en üst mertebededir dediğimizde zenginlik, zengin olan şahsı kuşatıyor demiş mi oluyoruz? Zenginlik yani e, zengin falanca izzet ve zenginlik hususunda en üst mertebede dediğin zaman yani tıpkı işte bazıları diyor ya, işte yüksek yerlerde adamımız var. Ee, yani bunlar nedir? Ee, mesela zenginlik, zengin olanı kuşatıyor demiş olmuyorsun burada. Allah semadadır dediğin zaman da sema Allah'ı kuşatıyor demiş olmaz. Aksine bu sözün anlamı o şahsın aziz ve zengin olduğudur. Allah'ın semada olması, yüce olması anlamına yani el Ali. İsmine delalet eden bu anlama gelir. Yoksa sonradan yaratılmış olan gökyüzü onu ihata eder, kuşatır demek değildir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ama onlar Allah'ın kudret ve azametin hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi gösteremediler. Göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda, gökler aleminde bükülmüş olarak elinin, avucunun içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir. Zümer suresi 67. ayet. Artık kim gökyüzünün Allah'ı sardığını, taşıdığını ve üstünde olduğunu zannedebilir ki? Allah'ın avucunda olacak diyor. Bilakis Rabbimiz arşın ve sonradan yaratılmış bulunan gökyüzünün üzerindedir. Semadadır demek... Yücedir demektir. Es-sema, sema ya yüce olmak manasında masdar ya da gökyüzü anlamında isimdir. Sema kelimesi. Rabbimiz bunun üzerindedir. fis sema yani semada sözü, Mülk suresinin 16. ayetinde geçen Fis-sema, e-mintüm-men Fis-sema ifadesindeki Fis-sema ayetinde geçen fi, içinde anlamında, Harfi cer bu anlamda kullanılır Arapçada. Ala veya fevka ikisi de üzerinde anlamına gelir. Ala veya fevka anlamındadır. Buradaki fi o anlamdadır. Ee, aynı durum Tevbe suresinin ikinci ayetinde geçen dikkat edin. Bugünden itibaren yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın ve şunu bilin ki siz Allah'ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız ve Allah kafirleri rüsva edecektir. Ayetinde de geçerlidir. Bu ayette yeryüzünde fil ard, fil ard sözü yeryüzünün içinde değildir bakın. Yeryüzünün üzerinde dolaşın anlamına gelir. Yoksa Allah Azze ve Celle e, işte yerin altına girin de dolaşın demiyor bu ayette. sema derken Yerin içinde demiyor, yerin üzerindeyi kastediyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ne buyuruyor? Siz yerdekilere, burada da fi harfi cerri kullanılmıştır. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin. Yani burada yerdekilere merhamet edinden kastedilen toprağa kazın da böcek, börtü böceklere merhamet edin değil. Yerin üzerindekilere demektir. Buradaki fis sema, semada olan da size merhamet etsin de geçen o merhamet sahibi Allah... Sema'nın içinde değil, üzerindedir. Ama meseleye aklıyla yaklaştığı için insanlar, işte uzay diyor sonsuz bir boşluk. Bu sefer ne yapıyor? Allah, Allah'ı uzay kuşatmıştır gibi anlıyor. Buradaki fissema, semadadır sözü. Sema'nın içindedir değil, sema'nın üzerindedir. Allah'ın fevkiyeti var. Yedi kat sema'nın üzerindedir Allah Azze ve Celle. Evet, bu... Yine Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ya dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha anlaşıldı. Size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Taha suresi 71. ayet. Firavun onları hurma dallarının içine mi asmıştır? Tabii ki hayır. Hurma dallarını asacağım derken hurma dallarının içine değil onların üzerine e, üstüne asmıştır. Hülasa ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sahabe ne tabi ne de bunlara tabi olanlar böyle tevhillere gitmemiştir. Bu teviller sonradan ehli bidat ve dalalet sapıklık fırkaları tarafından ihtiyaç edilmiş ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden Selefi Salih'in izlediği yöntemi daha ilmi, ve daha hikmetli görmekteyiz. Ehli bidatın zihninde oluşan akli şüphelerin batılı olduğunu düşünüyoruz. Bu kuşkuların sahih nebevi hadisler konusundaki kıt ilimlerinden kaynaklandığını da açıkça görüyoruz. Yine selef ulemasının tefsirleri ve Arapça bilmemeleri de birer etkendir. İstiva, hakim olmak demektir sözleri. Yani sonrakilerin. E, istiva hakim olmak anlamındadır demeleri Arapçaya uymaz. Arapça olsun cahil olduklarını gösterir. Bu iddia öncelikler lugat itibarıyla kabul gö göremez. Çünkü istiva oturdu fiil yerleşti fiili kesinlikle istavla hakim olduğu anlamında kullanılmamıştır. Lugat de bu böyle bir manaya karşı çıkmışlardır. Sadece bazı cahiller, eh, Ahdel el Nasrani, Hristiyan bir eh, kimse bu, onun Arapçada hüccet olmamasına rağmen işte Bişir Irak'a hakim oldu. Yani eh, Irak'a istiva etti, kılıç kullanmadan ve kan akıtmadan diye bir şiir yazmış bu Ahdel, Hristiyan şairi. Bunu ne yapıyorlar? Tutuyorlar, bak diyor istiva diyor, işte hakim olmak anlamına kullanılmıştır diyor. Lugat alimleri bu sözü reddetmişlerdir. Bu konuda e, İbni Kayyım'ın Essevâikul Mürsele diye bir risalesi var. Burada Cehmilere yeterli cevaplar vermiştir. Oldukça e, geniş açılardan ele almıştır orada meseleleri. Cehmilerin bütün e, delil olarak dayandıkları şeyleri çürütmüştür. Ama maalesef Arapça'da bu kitap Türkçe henüz tercüme edilmemiş. İnşallah e, onun tercümesi Nasip olur da Türkçe'ye insanlar istifade eder. Evet, hakim olduğu anlamında e, Arapça'da kullanmamıştır. İstevra kelimesi karşılıklı çekişmeyi ifade eder. Halbuki o Rahmandır, Rububiyet Arşı'na kurulmuştur ayetini hakim olmak diye yorumladıklarında veya istila etmek diye yorumladıklarında Sanki arş Allah'ın mülkü değilmiş de Rabbimiz birisiyle çekişip oraya hakim olmuş. Anlamına gelir. Halbuki Kur'an'da, evet, Ara suresi 54. ayetinde şöyle buyuruluyor. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı sonra da arşa istiva buyurdu. buyurulmuştur. Buradan anlaşılıyor ki arş göklerden önce yaratılmıştır. O halde gökler ve yeryüzü yaratılmadan önce birisi arşa sahip olmuş da Rabbimiz onunla çekişip mi arşa istila etmiştir? Böyle bir iddiadan Allah'a sığınırız. Hülasa o Rahmandır. Arşa istiva etmiştir ayetini nasıl yorumlamalıyız? Bize göre istiva bir fiili, fiili sıfattır. Yani bir davranışla ilgili sıfattır. Allah gökleri ve yeri yaratılmasından sonra arşa istiva etmiştir. Yani zatından ayrılmayan bir sıfat değil. Çünkü arş azametli ve yücedir. Rabbimiz ona istiva ederek arşı mükerrem kılmıştır. Değerli kılmıştır. Yani yükselmiş ve yüce olmuştur. İşte bu sebeple Mücahit bu ayetin tefsirinde arşının üstüne çıkmıştır ifadesini kullanmıştır. Elbette ki o her zaman yüceydi ve azamet sahibiydi. Ancak istivası için arşını tercih etmiştir. Bu yükselme Allah'ın şanına uygun bir anlamda anlaşılmalıdır. Netice itibariyle istivanın anlamı malumdur. İmam Malik'in dediği gibi bilinmektedir. İstiva malum bir kelimedir. Bilinen bir kelimedir. Ancak bunun keyfiyeti mahiyeti ne şekilde olduğu nasıl olduğu meçhuldür. Kitap ve sünnet bize bunu Allah'ın istivası şu şekildedir diye açıklamamıştır. Bunun böyle olduğuna iman etmek, istivanın gerçekleştiğine iman etmek gerekir. Bunun keyfiyetini sorgulamak bidattır. Bu Ümmü Seleme radıyallahu anhadan da rivayet edilir. İstiva malumdur, keyfiyeti meşhuldür diye. Bunun zayıf, isnadı zayıf ama İmam Malik'ten sahih bir yolla gelmiştir kendisine istiva nedir diye soran kimseye istiva malumdur yani istivan manası belli biliniyor istiva oturmaktır yerleşmektir işte e, Nuh'un gemisi Dağı'na istiva etti oraya oturdu diye tercüme ediyorlar mesela onu oradaki istiva'yı oturdu diye tercüme ediyorlar Allah arşa istiva etti arş üzerine istiva ettiye gelince İstila etti veya hükümran oldu diye ne yapıyorlar orada tevil ediyorlar. E niye siz bir yerde istivaya verdiğiniz anlamı gemi hakkında kullanmıyorsunuz? Gemi Cudidana istila etti değil, Cudidana hükümran oldu değil. Niye aynı şeyi orada kullanmıyorsunuz? İşte bakın e, burada. E, İstiva demek ki malum. Yani ondan ilk anda anlaşılır veren kelime nedir? Allah Azze Celle'nin arşa yerleşmesi. İstekarra anlamındadır. Yerleşmek anlamındadır. E, keyfiyeti meçhuldür. Yani biz işte istiva şöyle olmuştur, böyle olmuştur biz bunu bilmiyoruz. Allah açıklamamış, Resulü de beyan etmemiştir. E, bu konuda sadece iman ediyoruz. Allah istiva etmiştir. Yani arşa oturmuştur. Ama onun oturması, istiva etmesi mahlukuna benzemez. Mahlukuna benzemez. Keyfiyetini bilemeyiz. Heh, keyfiyetini bilemeyiz. Tenzihimizi bu şekilde yaparız. Neydi bugün konumuz? Geçen hafta tatildi. Bu hafta? Bu hafta tahriften bahsettik. Haftaya da inşallah tevvilden bahsedeceğiz. E, tahrif konunun başında da geçtiği gibi tevvil, e, tahrifin bir parçasıdır. Yani tevilde bir nevi tahriftir. Ama e, ayrıldığı yönler var. Bu sebeple tahrif ile tevvili ayrı ayrı ele alacağız. E, bu hafta biz e, lafzi tahrifle manevi tahrifi gördük. E, lafzi tahrif, e, tahrif. Tam anlamıyla tahrif. Manevi tahrif ise e, mananın tahrif edilmesidir. Buna bazıları ne demişler? Tevil demişler. Yani biz tevil ediyoruz, tahrif etmiyoruz ki demişler. Tevil edilmesi gerekir demişler. He, biz şimdi tahrifin e, tevilin tahrif olan kısımlarından bahsettik. Haftaya inşallah e, tevil'e de geleceğiz. Yani yorumlamaya da geleceğiz. Yani biz tahrifi reddettiğimiz gibi Tevil de reddediyoruz zaten de. Bunlar tahriflerine de tevil diyor. Biz bu hafta bunu reddettik. Şimdi gelelim tevil meselesine. Haftaya inşallah bunu göreceğiz. Yani yorumlama e, meşru bir şey mi sanki de işte tahriflerine. Biz tevil ediyoruz. Tahrif etmiyoruz ki de desinler. Tevil ediyorsanız da reddediyoruz yani. Evet. Bu konularla ilgili sormak istiyen sorsun. Soru yoksa Sıfat ayetlerine müteşabih e, diyemez kimse. Bunlar muhkem ayetlerdir. Mesela e, el, istiva gibi şeylerden bahsedildiği zaman bunların Allah'ın sıfatı olduğuna hükmederiz. Yani muhkemdir. Allah'ın istivasının olduğuna hükmederiz. Allah'ın nüzulünün, Allah'ın meci sıfatının, gelmek sıfatının olduğuna hükmederiz. El sıfatının olduğuna hükmederiz. Bunlar muhkemdir. Keyfiyetleri müteşabihdir. Yani keyfiyeti meçhul derken kastımız burada müteşabih olmasından. E, hakkında kesin bilgi sahibi değiliz. Hatta ilim sahibi değiliz. Evet. Bu sıfatlar kanınızda. İmam-ı Azam Ebu Hanife'de müteşabih olarak geliyor. O e, hatalı bir söz. Yani Allah'ın sıfatları hakkındaki ayetler muhkem ayetlerdir. Allah'ın bu sıfatların olduğuna sabit olduğuna hükmedilir. O da senin dediğin gibi demek. Yani, Tabi o manada olsa gerek. Çünkü e, müteşabihlik müteşabih dediğin anda zaten Allah'ın sıfatlarını iptal etmiş olursun. Yani bu sıfatlar müteşabihdir demiş olursun. Şey, o zaman müteşabih şeye giriyor. İşte Adem Aleyhisselam'ın yedi meyve. Şimdi e, nelerin e, müteşabih olduğuna gelince yani Allah'ın sıfatları hakkında hangi ustaların e, kişi ne dediği zaman e, tehlikeye düşer. İleride bu tevil konusunu anlattıktan sonra tefvis kelimesine de geleceğiz. Yani manasını Allah'a havale etme. Bu da e, batıl fırkalardan birisinin görüşüdür. Mufavvıda denilen fırkanın görüşüdür. İşte bu müfavvıda fırkasına göre işte Allah'ın eli var mıdır, yok mudur biz bilmeyiz. Allah'a havale ederiz. Yani Allah'ın sıfatları müteşabihtir diyenler e, mü mü mütefavvıda fırkasına sahip insanlardır. Allah'ın eli var mı, yok mu? İşte Allah bilir. Sen bunu diyemezsin ki Allah diyor elim var diye. Allah diyor semaya arşa istiva ettim diye. Allah arşa istiva etmiş midir, etmemiş midir bilmiyorum diyemezsin. Allah'a havale ederim diyemezsin burada. Allah zaten sana havale etmiş e, böyle inanacaksın diye. Bildirmiş yani. Bu muhkem. Ama keyfiyetini ne yapmış? Keyfiyetini açıklamadığı için biz onu, keyfiyetini Allah'a bırakırız. Evet. Herhalde başka soru yok. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa en ve estağfurüke ve yutubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sel